Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Herkese iyi günler. Ben Şenay Aydemir. Kadraj dayında amelikteyiz. Ee, bu hafta vizyona giren sinirleri edemedim ama e, benden önceki kuşak, ben daha sonradan filmlerini görme fırsatı buldum. Benden önceki kuşak için e, çok önemli bir yeri olan e, Sıvıya Crystal'ın ölümünden bahsetmek istiyorum. Kendisi e, bir dönemin e, özellikle Türkiye'de e, çok e, kült haline gelmiş. Emin serisinin oyuncusuydu ve bir dönem e, bir dönemin gençlik kuşağı açısından e, kürt bir figürdü. Önemli bir figürdü. E, dün Bugünkü Radikal Gazetesi'nde de yer alan görüşlere e, bakıldık, e, bakıldığında anlaşılabilir. E, zaten o e, işte, sinema yazarlığı Murat Özercim Burcu'nun bazoğlu, Cüneyt Cibay Murat Erşahin ilk gençliklerini, 70'lerin sonu 80'lerin başında yaşamış sinem yazarlığı için büyük bir e, Silvia Kristal'ın e kadar önemli bir karakter olduğu bilgisine de ulaşabiliyoruz. E, ben tabii 80'ler de, e, gençlikken 80'lerin yaşında ilk gençlik yaşamış bir olduğum için daha sonradan bu filmleri görme fırsatı buldum. Ee, önemli bir e, kült figürdür e, dünya sineması açısından ee, hastanın önemli bir e, dam maddelerinden birisi olarak e, bende yer etti. O yüzden bunu da paylaşmıştım. Ee, şimdi bu hafta altı film bir divizyona bir tanesi Perşembe günü Çanakkale de Canakkale ee, Çanakkale Çocuklarını 2. bölümde biraz uzun uzun konuşuruz. Ben e, bu haftanın bence e, en iyi filmi olan Karnal Açın Meleklerin Payı üzerinde konuşmak istiyorum. Even if you wanted to change, they're not going to let you. Oh. I sentence you to 300 hours of community payback. If you're have been safer inside you, you prick. Oh, you're too late. I'm going to get my done, man, please. Ee, Ken Luce yine e, Carl'ın şarkısından beri yani 1996'dan beri birlikte çalıştı. Paul Reverty ile birlikte e, yine bir altınlık hikayesi anlatıyor. Yani bu sefer İskoçya'da geçiyor. E, kahramanımız Ruby dönem dönem suça bulaşan ve kontrol etmekte zorlanan bir karakterdir. Yine e, bir kavgaya karıştığı için mahkeme karş karşısına çıkar ve e, sevgilisi hamile olduğu için hakim ona kamu hizmeti bir verir. E, kamu hizmeti görevini yap, yaparken de bir grup e, yine kendisi gibi e, ceza alan bir grup insanla karşılaşır. Onlarla birlikte kaçamak bir viski e, fabrikasına ziyarete giderler. E, bu sırada, mis e, üretimi sırasında e, üretiminin yüzde ikisinin buharlaşarak havaya uçtu bilgisini ve bunu da mülekterim payı dendiğini öğrenir. Ondan sonra karakterlerimiz e, tarihi bir viski e, fıtasını çalarak e, kısa yoldan zengin olma hayaline kurarlar. Ya yani bir tut kara komedi gibi gidiyor. Ama, e, Ken Lodge, bu eee Karl Loskova'da var O e, havaya karışan yüzde ikilik %2'lik meleklerin payının bir sürü üretim şirketlerindeki artı değer e, de benzeterek onun üzerinden bir espri yapıyorlar ve e, yani bir anlamda o alt sınıf Kayaşşar'ların kendilerinden çalınan arsa değerini yine kendi yöntemleriyle el koymaları gibi bir üzerinden yine hoş, akıcı bir hikaye anlatmayı başarmış Ken Loach. Kendi Loach'un en iyi filmlerinden birisi olduğu söylenemez. E, ve fakat e, film bütün e, 106 dakikalık süresi boyunca indirci hiç düşürmüyor. O dönem dönemden özellikle ilk başlarda müthiş o indirci daha doğrusu Britanya'ya özgü, İskoçlara özgü esprileri etkili bir şekilde kullanıyor. Sonları zor biraz e, temposu düşse de e, teknik olarak umutlu bir finale bağlıyor. <gülüyor> Anladığım kadarıyla kendinize bu dönemde biraz daha minimal hikayelere yönelmeye başladı. Daha çok insan hikayeleri ve küçük e, e, insanların, altınlıkların insanların küçük de yanışmalarla birbirlerinin hayatlarını onur e, Dizayn etmeleri, yeniden kurmaları gibi e, dayanışmayı daha çok öne çıkartan hikayeler anlatıyor. E, Meleklerin Payı e, bence bu haftanın en iyisi yanında şöyle bir problem var. Tabi bu ve benzeri bütün filmlerde olduğu gibi ciddi bir dağıtım problemi var. Film sadece İstanbul Beyoğlu Sinemasında gösteriliyor. Eğer film ekiminde görme fırsatınız olmadıysa gidip görebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer filmlerine bir gözüküyor. Oyna devam. Oyna devam Biz hiç yorulmadık Biz hiç yenilmedik, yenilmedik desem yalan Oyna, Oyna, devam. Oyna, devam. Oyna devam Oyna devam Biz hiç kaybolmadık Biz, Biz hiç kaybetmedik, kaybetmedik desem yalan Oyna, Oyna devam, devam. Kaçak göreveştiler, hepsinin yumrukları vardı. Dünyayı değiştirmek için verdiğimiz kırıntılardı. Oynat devam. Biz hiç aldanmadık. Biz hiç aldatmadık desem yalan. Oynat devam. Oynat devam.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 biz hiç aldanmadık Biz hiç aldatmadık, aldatmadık desem yalan Oyuna devam Oyuna devam Oyuna devam Oyuna devam Oyuna devam Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam. Oyuna devam devam, devam. devam. devam. Oyuna devam. Oyuna. tekrar. Ben Çanak Gale kadrajla beraberiz. E, haftanın diğer filmlerine bakmaya devam ediyoruz. Bu haftanın tabii ki en bir gümbürtülü en çok ses şey çıkartan filmi İçim Sezgin imzalı Çanakkale 1915. an beni yetiştir Bize olsun. Biz bu yoldan bize olsun. Turgut Özakman'ın aynı adlı kitabından yine Turgut Özakman tarafından sınarlara ulaştırılan film Perşembe günü vizyona girdi ve oldukça geniş bir dağıtım bağıyla gösteriliyor. Açık söylemek gerekirse film koyulmamın bir hayal kırıklığı olmaktan ibaret. Yani e, ortada bir sinema olduğunu söylememiz zor. Büyük bir prodüksiyon olduğu belli. Kalabalık bir kadar çalışıldığı hissediliyor. Fakat e, sinemada en çok beklediğimiz şey bir hikaye kurgusu, bir hikaye örgüsü, bir dramatik yapıdan bahsetmek imkansız. Film birbiri ardına dizilmiş... E, skeçler halinde ilerliyor ve Kalesi Savaşı'na dair e, çocukluğumuzdan itibaren bütün eğitim hayatımız boyunca duyduğumuz bütün klişeler birbiri ardına sıralanıyor. İşte Endüstri Yapma İngilizce'nden Seyit e, Onbaşı'ya, işte ben size e, Tarz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum ma kadar o bütün eğitim hayatımız boyunca gördüğümüz duyduğumuz Çanakkale klişeleri birbiri ardı sıra skeç skeç giriyorlar ve bu haliyle açık söylemek gerekirse biraz ağır bir testi olacak ama bir tür ortaokul müsaadenizini aşmayan bir yapım var karşımızda. Kimi ee, sinema yazarları görsel olarak e, daha doğrusu dijital efektlerini beğendiler ama ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Yani, e, açık söylemek gerekirse e, meselenin teknolojik altyapıyla ilgili olmadığını düşünüyorum ben ya da Türkiye'de bu dijital efekti giydiren ...ekiplerin yetenekleriyle ilgili değil... ...biraz zamanla ilgili bir problem olduğunu... ...düşünüyorum çünkü Haziran ayında bu çekilmeye başlanan... ...bir filmin Ekim ayında vizyona girmesi... ...ve bu kadar çok dijital efekt kullanılması... ...di bir sorun. Demek ki çok kısa sürede... ...halledilmek zorunda kaldığında o efektler... ...ve e, çok sırıtıyorlar, çok komik... ...görüntüler ortaya çıkartıyorlar... ...bazen... E, ...şuaz ve ticari kaygılarla... ...bu kadar hızlı bir şekilde... ...ele alınması... gibi bir problemmiş gibi görünüyor... Bir de anlayabildiğim kadarıyla İkhim e, Sezgin daha önce Süpür filmini yönetmişti. Bir tür e, Özakman'ın karizmasının altında kalmış gibi hissettim ben. Çünkü filmimde hiçbir yönetmen dokunuşu yok. Birkaç etkili sahne var tabii ki. Ama e, ortada bir film olduğunu söylememiz çok zor. E, büyük bir hayal kırıklığı. Dolayısıyla İstiristan'da İnsan'ın Akbun'u 1981'de bitiriverin çektiği gelip olur. Yani e, hala e, Türkiye sinemasının görkem olarak olması bile dramatik olarak onun tadını yakalayan bir çamaşır filmi çekmeyi başaramamış olması da e, Türkiye sineması açısından bir utanç ama bu bu bakış açısıyla yani bu tür otom millet sakarya naralarıyla yapılan hiçbir filminde olmayacağı ortada daha sokkanlı ve sayışa işte daha e, mesafeli bakan e, kahramanlık hikayelerine de mümkün olduğu kadar mesafeli durmayı başa bölen bir Çanakkale filmi. Bakalım izleyebilecek miyiz? Çeşitli söylentiler var. Sardarakların çekmeye başladığı ya da çekmek üzere olduğu basın kurumuzu yılın çalışmaları yürüttüğü şeklinde. Umarım ilerleyen dönemde bu filmler bizi görüp doğal e, değerlendirmeler yapabiliriz. E, hemen kısaca haftanın diğer filmlerinde bakalım bunlardan bir tanesi e, Mutlu Etmeni History'e. <gülüyor> What do you know of hysteria? Nothing. But half the women in London are affected. It's a plague of our time. I have just been offered a position by London's leading specialist in women's medicine. Oh, no. I mm. must find some way to attend to these women properly. I believe the French have had quite a bit of luck using their tongue. No, no. I want you to meet my daughter, Emily Dalrymple. A servant, ma'am. I have no doubt that one day she would make a fine doctor's wife. Very difficult case, that one. Oh! Oh, oh, oh! Must be difficult pleasuring half the women in the city. Pleasure has nothing to do with it. I can assure you. Well, I suppose that depends on whether you're at the table or on it. Isn't she a Chinese firecracker? According to your diagnosis, hysteria seems to cover everything from insomnia to toothache. My new generator. My God. <laughs> Now, who should we try it on? Oh, little thing. Well, I was calling it the feather duster. Think of something quick so the girl knows what to ask for. Women will no longer be denied our rightful place. There's awe! All... You are a confounding woman. And you are a good doctor and you should remain one. Whether you seek it or not, Dr Granville, you are destined for fame. You're gonna need a bigger appointments book. İstanbul Festivali'nde e, görme fırsatı bulunmuştuk. Min tabii ki e, en büyük kuzu McGillenall. E, e, film, hakkın filmi görme fırsatım olmadığı şöyle bir e, bilgi verebilirim yalnız. E, vibratörü icat eden doktor ve onun arkadaşları ile ilgili bir tür komedi filmi e, izleyenlerden izlenimse oldukça eğlenceli bir yapım oldu şeklinde. E, haftanın animasyonu ise para, e, Paranorman. E, oh, Katie. good. Hunter. story's stuff has been happening since the new neighbors moved in lights go off all the time maybe. it's happening again the motion lights have been turning on and off every night yeah right betcha it's gonna be that weird kid from across the street watch yeah can you see him what the hell he's so creepy <gasps> what is he doing freaky right yeah What's going on? Um, I don't know, it's Alex, what's happening? Zombilerle konuşabilen Norman karakterinin, kasabayı kuşatan zombilerle mücadelesini anlatan komik eğlenceli bir film. Ee, bir diğer yerli yapım Kamil Çetin yönetmenliğini yaptı ve e, taklitleriyle daha çok bildiğimiz Yol Seçkinin e, başrolünde olduğu Oğlum Bakit filmi. Bizim aileye girmek zordur Orhan. Şimdi sana bir görev vereceğim, çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? Bu koli gideceği yere kadar asla saçılmayacak. Güzergandan asla sapmayacaksın. Taksi taksi! Koli! Ha ya! Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya! Kolink ağzımda. Bu bölgenin halkı sakindir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Aa. Bağırma yerleştiriyoruz işte. Ne yapıyorsun abi sen? <gülüyor> abi dar burası sokamıyorum buradan. Oğlum kolyeyi yerine götür ulan. Dur sabit dur. Abi ne yapıyorsun? kurmak olayım. Sen ne kadar fevri hareketler yapıyorsun abi. Ben bu kama hediyeceğim. Babamın sana verdiği kolyeyi ne yaptın? Ne var lan görmüyor musun? Çalışıyorum <gülüyor> lan. Kırmızı Erol aradı. ...oğrını öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Ah! Dürünü giydin şu ne ah. Bunun nesi zevkli, nesi bir, nasıl bir faaldezi bu ya? Esene bunu boşuna vurduk. Bırakın lan çocukları! Yemedi galiba. Beni bırakın abla, çocukları alın. Aslında... ...şu şişman var ya... ...ondan daha çok şüphelenmiştim. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Lan yani de erkek yala bu. Erkek yala Kork kork kork, Tul tul tul! Dum dum dum! Kur tul dum kur tul, dum, dum kuru! <gülüyor> Adamızan biz adamız. <gülüyor> <gülüyor> İffet, kızım! <gülüyor> lan ne? ne Al ifetine sahip çık lan! İffet! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apaçi Faruk'un Oğlum bak git! Lan sen ne olacak lan? Ya oğlum bak git! Kafa mı buluyorsun sen benimle? Oğlum git! Lan sen ne olacak? Oğlum bak git! Bu haftanın yel seçeneklerinden bir tanesi. Ve bir de artık sonu gelmez. Ee, serilerden birisine dönüşen Paranormal Activity serisinin dördüncü filmi hala kapı sanmayanlar için e, bu hafta sinemalardaki yerini aldı. Boştulukta kadrajdan bu kadar. Ee, Önümüzdeki hafta yine sinemadaki gelişmeler ve e, vizyon filmleriyle karşınızda olacağız. Her gün, her yerde Geçimsizim bu günlerde Kimsesizim bu yerlerde Değersizim bu ellerde Çaresizim doğduğum yerde